Herkese lazım diye seçtik. Çünkü tasavvufun derinlikleri hakkında çok mektup var. Ama çoğunu alakadar etmez. Adam daha itikadını düzeltmemiş. Bütün mektuplarda tarikata girmek isteyenlere bade tasihil hakaidi diyor. İtikadi meseleleri Ehl-i Sünnet'in bir mucibara Ehl-i Sünnet'i işte bu mektubun da gerisinde dedi. Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşlerine göre inancınızı düzelttiniz mi düzeltmeniz mi? Evvela itikadınızı tasih edin, gözden geçirin. Tasih ne demek? Mektubu yazarsın veya bir kitabı yazarsın sonra ne yaparsın? Bir daha bir gözden geçirirsin. Eksik noksan var mı? Tahsiye edersin. İşte önce ben Müslümanım. Anamdan atamdan gelme eli sünnetim. Olmaz. Anadan atadan gelenekle göreneklendin olmaz. Mutlaka ilimle olur. Bir daha itikatlarını gözden geçirip bakalım. Akad-i tahsih lazım. İlk mesele. Ondan sonra fıkıh meseleleri farz, vacip, sünnet, müsaab, helal, haram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 Yani sabit orada. İstediğin mi dinliyorsun? O zaman bunları bulmak lazım. Bizim cübbelahmeto.tv'ye de atılıyor. İşte Facebook sitesinden de link veriliyor. İşte Lale Gül'e de atılıyor zannederim. Bu derslerin mutlaka takip edilmesi. Arada açıklık bırakılmaması lazım. Kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 261. sayfa. Fe idâ Geride çok derin mevzular konuşulmuştu. Bir geride. Biz ispat ettiğimiz zaman li ilmi teala, allah Allahu Teala'nın ilim sıfatı için ne ispat ettik taallukan alakalanma yani Allah Teala ilmi taalluk ediyor alaka dar oluyor. Bizim de öyle bilmemiz bizim de bilim sıfatımız var. Mesela e, biz şimdi neye taalluk ederse bizim ilmimiz işte geldik şu masaya böyle yaptık. Yani buna şimdi ilgilenmezsen hiç kafana busta bu bir bilgi gelmez ama böyle yaparsan ha bu tahta mı?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 Sonra e, böcekler şuna, böcekler insanlardan kaç kat fazla. Bunların hepsinin içindeki cüzlere cücliyatına her şeyini biliyor. Biliyor ama yekûn-ü bu ne oluyor? Efendim malumatına, Mevla'nın bildiklerine ilminin tealluku var, bu var. Ama yekûn-ü bu oluyor. Burada ne hasıl oluyor? Yekûn-ü yani hasıl oluyor zalike. Bu bilmesi neyle hasıl oluyor? Bura bir teallukün vahidin olsa ibaret daha uykundur. Yani bir teallukün ya da yakın oluyor zalike bu taluk Yani bu ilgilenme meselesi. Bizimki öyle olmuyor. Bizde nasıl? Şu direği anlamam için bir ona ilgileniyorum. Üstündeki saat kaç? Ona başka bir daha düşünüyorum. Yan direkt, de ne var?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 Şimdi bilme sıfatını allah Teala'nın ilim sıfatına şekil verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Misal verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Peki o ilim sıfatının bildiği şeylere, malumatına nasıl alaka kurduğu, taalluk ettiğini de ne yapamıyoruz? Nasıl ki sıfatı şekilden münezzeh? Keyfiyetten münezzeh? O sıfatının malumata nasıl taalluk ettiği, ilgilendiğinin o taallukun da şekli yok. O da misalden münezzeh. Anladın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 O zaman Mevla'nın sıfatının e, kudretinin, ilminin e, malumata, makturata nasıl alaka kurduğunu nasıl anlatacağım sana? Sen hele bana bir ruhunu anlatsan ben de sana belki bir şey anlatırım. Şimdi vel nedfa vel nedfa def edelim. Yani uzak edelim. Neyi? İstib'âdehâde tasviri, Bu suretlendirmenin bu izahın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 düşüncesini Bir bar bir meselin bir misal beyanıyla ve Veekulü ben söylüyorum şimdi size diyor Ben size anlatıyorum Veekulü inne şan Yani dikkat edin iyi anlayın Yecücü caizdir Yani mümkündür demek ki. bu fıkıhtaki caizlik değil Yecücü mümkün Ne mümkünen yaleme bilmesi Kimin şahsın bir adamın Neyi el kelimete kelimeyi Mesela Arapçada kelime var kelam var Kelime işte efendim İsimler kelimedir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 Harflerin halleri var. Bu haller el-müteğayirat. Birbirinden başka şeyler. Alakasız şeyler, ilgisiz şeyler. Ama hepsi kelime de toplanıyor. Daha neyle beraber ve itibaratıha. Kelimenin itibarlarıyla. Mesela işte fiilin itibarları. Öyle itibarlar ki el-mütezaadeti. Zıtlıktan geliyor. Yani birbirine tam ters ve tam zıt olan itibarları var kelimenin.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 Peki. İş ben isimse isim mi? Isim? Zeyt isim. Ahmet isim. İsim diyorsun. Ve fiilen fiil. Ne saraf fiil yardım et. Bunu fiil olarak biliyorsun. Ve harfen harf. İnne muhakkak harf diyorsun ki bu harf. Kısımlar farklı bak. Farklı kısımlar. Ve sulasiyen. Peki şüla fiil. Fiil ama üçlü mü? Ne sara üçlü. Ne sara. Şimdi fiilin de kendi içindeki taksimatı var şimdi bir daha. Bu üçlü diyorsun. Rubayyen. Dörtlü diyorsun.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 İki ismi var. Mumsarif olan var. Gayrimusarif olan var. Yani işte e, Mumsarif, zeyt Mumsarif. Mumsarif şu demek. Tenvin alır. Zeydün, Zeyden, Zeydin. Tenvin alır. Esra alır. Bağ gelir başına. Bir Zeydin aldı. Gayrimusarif. Gayrimusarif ise Ahmet. Benim adım ne oldu? Gayrimusarif. Ahmet. Sen ki B gelse bir Ahmetin olmaz. Bir Ahmede. Neden Gayrimusarif? O şimdi e, Esra halin almaz. Yani Cer almaz. Ama e, muzaf olsa Ahmedihi gibi muzaf olsa alır böyle. Bunlar hep farklı şeyler. Ondan sonra ve marifeten marife. İsimler marife. Marife bilinemez. Zeyt özel isim. Ve nekireten nekre. Nekre racül. adam. Adamlardan bir adam racul. Ama Zeyt olsaydı marifeydi. Şahıs ismi. Racul özel bir adamın adı değil. Bütün erkeklere racül deniyor. Nekre. Ve maziyen mazi. Ne saraya yardım etti. Etti bitti. Ve müstakbel, müstakbel, yansuru yardım edecek, ediyor, edecek. Ve emran Emir, unsur, yardım et. Ve Nehye, Nehi, lahtansur, yardım etme bu adama, bozuk adam mesela. Ne oldu şimdi? Emir başka, yasak başka, geçmiş başka, gelecek başka. Bir adam bütün bunları aynı anda biliyor mu? Safanaybi bilen, biliyor mu bunu? Biliyor. Bel hatta.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 Hafız adam 6666 hadi. Bir anda şu anda biliyorum diyor mu? E biliyor hafızsa der. Daha bunu. hafız değilsen az desin. Her hafız da hafız olmaz tabii ki. Unutan çok hafızlar var. Hası gitmiş derler ya. Hası gitmiş fızık kalmış gibiler de var. On demiyoruz. Evet. Feyza kâne madde olduğu zaman ne? Cem'ul dadi zıtları toplamak. Zıtlar. Üçlüyle dörtlü fızırt. Kalktıyla oturdu zıt. Girdiğiyle çıktı zıt. Dünya kadar fiil var birbirine zıt. Peki bu kadar zıtları birleştirmek nedir olduğu zaman? Mütesavveren. Düşürülebilen bir şey değil mi? Bu olabiliyor. Nerede fi ilmil mümkini? Mümkünün ilminde. Mümkün kim? Var da olsa olur, yoksa olsa olur. Varlığı yokluğu mümkün. Yani biz mümkünüz. Peki yani biz bizim varlığımız kendimizden olmadığı için yok olsak da mümkün. Zaten yokta olacağız bir zaman sonra. O zaman bizim gibi yaratılmış mümkün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 var olduğunda, yok olduğunda biliyor ama aynı anda, tek anda biliyor ama ve lakin Teala, lakin Allah-u Teala, alime biliyor Fizalikel ani o bir an dediğimiz o anda şunu da biliyor. Neyi biliyor? En vakte vücudihi Zeyd'in varlık zamanı. Mesela misal veriyoruz bir adamdan. Daha de elfi senetin bin sene sonra olacak. Nereden bin sene sonra? Minel hicrati.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 hareke alır hareke almaz. E zıt ama sen bunları aynı anda biliyorsun. Mevla da bu adamın ne zaman var olacağını da biliyor. Ne zaman öleceğini de biliyor. Var olmadan ne kadar evveldir yok olduğunda biliyor. O zaman bu zıt gibi görünenler ilminde aynı anda toplanabiliyor mu? Toplanabiliyor. O zaman felahat de zıtlaşma yok. Yani nerede beynevuma bu ikisi arasında yani İki zıt gibi görünen şeyin arasında, demin dedim ya orada da beyn olsun. Çünkü burada da bak beyn doğru çıktı. İki zıt gibi görünen şeyin arasında zıtlık yok. Nerede? Fil hakikati. Gerçekte yok. Niye yok? allah Allahu Teala e, onun zamanlarının zamanlar değiştiği için. Ne demek zamanlar değiştiği için? allah Teala onu bin on senesinde bin on senesinde var ve yok bilmiyor ki.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 onda hem var hem yok, o zaman ziddiyet olurdu. Allahu Teala Teala onda hem var hem yok diye bilmez ki. Çünkü onda yaratılmış var biliyor da o yaratacağını bilmez mi? E la yalüme khalek. Yaratan bilmez mi diyor tebarek ede? Ve ala hadel kıyasi bu kıyas üzerinedir. Sairul <gülüyor> ehvali. Diğer bütün halleri buna kıyas et. Sana bir misal verdim al git yürü diyor. Fefhem. <gülüyor> Kafanı iyi çalıştır. İyi anla bu işi.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 Şimdi, فَتَّزَحَا Açıklandı, aşikar oldu. Nereden aşikar oldu? minazet tahkik. Benim bu güzel incelememden, tahkikat yapmamdan anlaşıldı ki, en اِلْمَهُ تَعَالَى -te Allah-u Teala'nın bir ilim sıfatı, لَا اَتَتَرَّقُ Yol bulamaz, arız olamaz, اِلَيْهِ ona شَائِبَتُ تَغَيُّرِ Değişme şaibesi, asla Allah'ın ilim sıfatına yol bulamaz. Değişiklik. Bizde olur. Bizde, Bilmi ilmimiz değişir. Çünkü neden? Orada yanlış görmüşüzdür. Şaşı bakmışızdır. Doğru bakmamışızdır. Sonra bir daha bakınca, "Aa, bunda şu da varmış ya. Fark ettim." Çünkü sonra ne oldu? İlmin değişti. Allah Teala'nın ilmine değişiklik şaibesi gelemez. Ne sebebiyle? Bi taallukihi ilgilenmesi sebebiyle. Neyle? Bil cüz'iyyatil mütegayyirate. Birbirinden farklı olan cüz'iyatla. Cüz'iyat en ufak ayrıntı yani. Mesela senin damarının, içinin parçası yani en ufak parçana kadar. Mevla'nın bütün ilmi bunlara teallük ediyor mu? Ediyor. Ama bunlara teallük ettiği için, bu kadar farklı şeylere ilgilendiği için değişiklik var mı onda? Değişiklik gelir mi ona? Gelmez. Peki allah Teala'nın ilmi bütün bu cüziyatla alakadar olur mu? Olmaz olur mu? Bin yaş kuru yok illa fi kitabim mi? Ben hepsi yazdım diyor. Ve ma kutu bir varak illa alemuhâ. Bilme, ben bilmemiş, yaprak düşmez diyor. Öyle حَبَّدْنْ فِي Yerin karanlıklarına tohumları attınız, ektiniz, tarlalara gittiniz. Bütün dünyanın neresine ne tokumun tanesine kadar yazmışım. Kayıt var, kayıt diyor. Levh-i mahfuzda. E sen şimdi Allah'ın ilmi e, cüziyata tealluk etmez dersen, sen mutezile. Muteziden kafası burada da devreye giriyor. Ne dedi Hüseyin Atay denen adam? Atay denen adam?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 İlim sıfatının izahına bakılacak. Allah'ın sıfatlarına bakıldığı noktada yazılı bir belge de misallerle anlatılmıştır. Allah Teala Hazretleri yüce zatı ve üstün sıfatları hakkında ehl sünnet alimlerin görüşlerine göre inançlarımızı doğrultmamızı tavsiye etmemizi cümlemize nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana muhammedin. Ve ala aliyye sahibu ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin.